Bu onun bir parçası olduğu için binek de kendisinin olmalıydı. Hicret ettiği sırada aldığı devenin adı Kesva idi ve o günden sonra en sevdiği devesi olarak kaldı. Rehberleri onları Mekke'den biraz doğuya, biraz güneye doğru götürdü. Sonunda Kızıldeniz'e ulaştılar. Yesrib Mekke'nin kuzeyindeydi fakat sadece o noktadan kuzeye yönelebilirlerdi. Sahil yolu kuzey batıya gidiyordu. Birkaç gün bu yolu takip ettiler. İlk akşamlarından birinde Nabi çölünde su ararken Rebiülevvel ayının hilalini gördüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni ayı görünce ''Ey iyilik ve rehberlik hilali, imanım seni yaratanadır'' dedi. Bir sabah karşı taraftan küçük bir kervanın geldiğini görerek şaşırdılar ve korktular. Fakat onun devesine yüklediği elbise ve diğer ticari eşyalarla Suriye'den dönen Hz. Ebu Bekir'in kuzeni Talha olduğunu görünce şaşkınlıkları sevince dönüştü. Hazreti Talha gelirken Yesrib'e uğramıştı. Mallarını Mekke'de satar satmaz hemen geri dönmeyi düşünüyordu. Yesrib'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinin büyük bir merakla beklendiğini haber verdi ve veda etmeden önce onlara zengin Kureyşlilere satmayı planladığı beyaz Suriye elbiseleri hediye etti. Hazreti Talha ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra kuzeye doğru yöneldiler. Sahilin biraz içinden ilerleyerek kuzey doğuya döndüler artık yönleri direkt olarak Yesrib'e dönüktü. Yolculuğun belli bir zamanında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. Hiç şüphesiz sana Kur'an'ı farz kılan seni dönülecek yere elbette döndürecektir. Mağaradan ayrılışlarının on ikinci günü Şafak'ta Akik Ovası'na vardılar ve diğer taraftaki tepeye tırmandılar. Tepenin en yüksek yerine ulaşmadan önce güneş yükseldi ve sıcak artmaya başladı. Diğer günlerde sıcağın en yüksek dereceye ulaştığı zamanlarda dinleniyor, yolculuk etmiyorlardı fakat bu son tepeyi durmadan aşmaya karar verdiler. Tepeye ulaşıp vadiyi gördüklerinde ise durmak istemediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında gördüğü iki grup kara kaya yığını arasındaki suyu bol yer önlerinde uzanıyordu. Koyu yeşil hurma bahçeleri ve açık yeşil bostanlar bulundukları noktadan yürüyerek üç mil aşağıda gözler önüne serilmişti. Yeşilliğin en yakın noktası hicret edenlerin ilk durağı olan ve bazılarının hala orada bulunduğu Küba idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rehbere bizi Kuba'daki beni amra götür, şehre götürme dedi. Vadinin en kalabalık yerleşim merkezi bu adla. Tanınırdı. O zamandan sonra bu şehir tüm Arabistan'da ve her yerde El-Medina, Medine olarak anılmaya başlandı. Günlerce önce Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kaybolduğu ve onu bulana verilecek ödülün haberi Vaha'ya ulaşmıştı. Kubalılar onu gelme vakti geciktiği için her gün bekliyorlardı. Bu yüzden her sabah namazdan sonra beni amirden birkaç adam başka kabilelerden adamlarla ve Mekke'den hicret eden fakat henüz Medine'ye girmemiş olan muhacirlerden bir kısmıyla yola çıkıyor ve onu arıyorlardı. Tarlaları hurma bahçelerini geçip kayalık bölgeye varıyorlar ve sıcak bastırana dek yolu gözlüyorlar daha sonra tekrar evlerine dönüyorlardı. O sabahta gitmişler fakat dört yolcu kayalıklardan inmeye başladığında geri dönmüşlerdi. Artık gözler bekleyişle o yöne bakmıyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radiyallahu anhın yeni beyaz elbiseleri arkasındaki mavimsi kaya zemininde daha da belirginleşerek güneşten parlıyordu. O sırada evinin çatısında olan bir Yahudi onları gördü. Onların kim olduğunu hemen anladı. Çünkü Kubalı Yahudiler, komşularının neden her sabah şehrin dışına çıkıp bir şeyler araştırdığını sormuşlar ve nedenini öğrenmişlerdi. Bu yüzden yüksek sesle bağırdı. Kayle'nin oğulları, o geldi, o geldi. Çağrıyı duyan çocuk, kadın ve adamlar evlerinden fırladılar. Bir kez daha yeşillikten geçip kayalığa doğru gittiler. Fakat fazla ilerlemelerine gerek yoktu. Çünkü o zamana kadar yolcular ilk hurma bahçesinin yanına ulaşmıştı. O her yönüyle coşku dolu bir öğlendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle hitap etti. Ey insanlar birbirinizi barışla selamlayın, açları doyurun, akrabalık bağlarına saygı gösterin, herkes uyurken namaz kılın, böylece selam içinde cennete gireceksiniz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in daha önce Hamza radıyallahu an ve Zeyt radıyallahu an'ı da misafir eden yaşlı bir Kubalı olan Gülşümün evinde kalmasına karar verildi. Gülsüm'ün kabilesi olan Beni Amr evsin bir koluna mensuptu. Bu yüzden iki yesripli kabilenin de misafir paylaşması için Ebu Bekir radıyallahu an Medine'ye biraz daha yakın olan Sun köyündeki bir hazreçli de kaldı. Bir veya iki gün sonra Ali radıyallahu an Mekke'den geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kaldığı evde misafir oldu. Emanet edilen malları sahiplerine geri vermesi üç gününü almıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi selamlamaya pek çok kişi geliyordu. Bunların arasında iyi niyetten değil meraktan gelen Medineli Yahudiler de vardı. Fakat üçüncü veya ikinci akşam görünüşte diğerlerinden farklı olan ve ne araba ne de Yahudi'ye benzemeyen bir adam geldi. Adı Selman olan bu adam İsfahan'a yakın Cey köyünden İran'la ateşe tapan bir ailenin çocuğuydu. Fakat çok gençken Hristiyan olmuş ve Suriye'ye gitmişti. Orada bir aziz rahibe bağlanmıştı. Bu rahip ölüm döşeğinde ona kendisi gibi yaşlı fakat çok iyi bir adam olan Musul rahibine gitmesini söylemişti. Hz. Selman Irak'ın kuzeyine doğru yola koyulmuştu. Bu onun için bir dizi yaşlı Hristiyan rahibe bağlanmanın başlangıcını oluşturuyordu. Bu rahiplerin gelmek üzere olduğunu söylediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di. O İbrahim'in dini ile gönderilecek ve Arabistan'da ortaya çıkacak, kendi yurdundan hicret edip iki kaya yığını arasındaki hurma ağaçlarıyla dolu ülkeye gidecek. Onun belirtileri şunlardır: Hediye kabul edecek fakat sadaka olarak verileni almayacak ve iki kürek kemiği arasında peygamberlik mührü olacaktır. Selman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in memleketine gitmeye karar vermişti ve Kelp kabilesinden tüccarlara kendisini Arabistan'a götürmeleri için ödemede bulunmuştu. Fakat Kızıldeniz'in kuzeyindeki Akabe körfezinin yakınında yer alan Vadil Kura'ya geldiklerinde tüccarlar onu bir Yahudi'ye köle olarak satmışlardı. O Vadil Kura'daki hurma ağaçlarını görünce beklediği yerin burası olduğunu zannetmişti. Fakat yine de şüphe içindeydi. Kısa bir süre sonra Yahudi onu Medine'deki Beni Kurayza kabilesinden olan kuzenine satmıştı. Selman radiyallahu an Medine'yi görür görmez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hicret edeceği yerin burası olduğunu anlamıştı. Selman'ın yeni sahibinin Kuba'da bir kuzeni vardı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vardığı haberini bu Yahudi Medine'ye getirmişti. Yahudi kuzenini bir hurma ağacının altında oturur buldu. Ağacın üstünde çalışan Selman adamın şöyle dediğini duydu. Allah oğullarının belasını versin. Onlar şimdi de Kuba'da Mekke'den gelen bir adamın etrafında toplandılar. Onun bir peygamber olduğuna inanıyorlar. Bu son sözler Hazreti Selman'ın ümitlerinin gerçekleştiğini gösteriyordu. Hazreti Selman o kadar heyecanlanmıştı ki bütün vücudu titriyordu. Ağaçtan düşeceğinden korktu ve aşağı indi. Yahudiye peygamberle ilgili sorular sormaya başladı. Fakat sahibi ona kızdı ve ağaca çıkıp çalışmasını emretti. Selman o akşam yanına biriktirdiği bir parça yiyeceği alarak kaçtı ve Kuba'ya gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eski ve yeni sahabelerle oturuyordu. Selman onun peygamber olduğundan emindi fakat bununla birlikte yaklaştı ve elindeki yiyeceği bir sadaka olarak verdiğini söyleyerek onlara uzattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına yemelerini söyledi fakat kendisi yemedi. Selman radıyallahu anh bir gün peygamberlik mührünü görmeyi ümit ediyordu. Fakat şimdilik Hazreti Peygamber'i görmek ve söylediklerini duymak yeterliydi. Medine'ye sevinç ve şükür içinde döndü.